Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin Tekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.et Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Can Deniz Hatice ve Engin Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından. Efendim bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Elvan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, geçen hafta aslında bir 15 dakikalık, 16 dakikalık bu Kartal Sema Sokak'ta çöken Yeşil Yurt apartmanını Konuşmuştuk. Evet. Bugün oradan başlayarak bu kentsel dönüşüm strateji belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bakanı'nın bakanlık genelgesi 81 ile gönderilen bunlar üzerinde konuşmak ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ben hemen kısaca bahsedeyim. Bugün Dünya Sosyal Adalet Günü. Evet, evet yani tekrarlayalım. Dünya Sosyal Adalet Günü. Ee, sosyal adaletin Yaygınlaşması dileğiyle Diyelim ama evet, Herkesin hayata geçmesi dileğiyle evet, alan Sürekli daralıyor Ayrıca küçük bir iki Haber Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü görevden alındı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden alındı ...bunların nedenleri konusunda herhangi bir yorum yapmayalım. Herhalde bu kadarla değil ol. esasında. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü de görevden alındı. Bir evet. de Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Daireliz. Genel, Genel evet. müdürlüğü de görevden alındı. Yani Ulaştırma evet. Bakanlığı'nda demir yolları ve havalimanları ile ilgili bir istisnalar kıyı emniyeti genel müdür var galiba evet. Onun dışında oldukça ciddi bir e, değişim söz konusu evet bunu da belki bir başka programımızda ele alırız nedenleri üzerinde eğer e, doğru kaynaklara evet. e, ve yani, konuklara ulaşırsa aksiyatif olur evet spekülatif evet. olur yani evet ulaştırma ile ilgili evet yani da kentimizin de ulaştırma ile ilgili de sorunları var eğer bu arada müsaade ederseniz bir mart'tı. ...Cumartesi günü... ...şube binamızda... ...ulaştırma politikaları... ...çalış yapacağız. Ol, çok güzel, güzel tabi. İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da. Evet İstanbul'da. <gülüyor> İstanbul'a özgün... İstanbul ulaşım politikaları... ...çalış yapacağız. Ben buradan... ...arkadaşlarımıza i̇şte, sizleri... E, saat kaçta başlıyor? Büyükşehir Belediye Başkan adayları da gelecek mi? Davet yazısını hazırladık o, göndereceğiz. O, göndereceğiz. O, Bütün herkesin yani kapımıza açık. Onların da katılmasını bekleyeceğiz. Bir... Elbette saat 10'da başlayacak. 10'da Onda başlayacak. Onda başlayacak. Onda başlayacak. Evet. Yani programladık duyurularını bugün sizin vasınıza duyuruyorum. Bu sabah da sosyal medyada kabaca bir duyurusunu yaptık. Ama program güzel. içeriğini Önümüzdeki evet, günlerde de. konuşmacılar ve panelistlerle o da açıklayacağız. Biz bunu önümüzdeki haftaki programımızda da, da tekrar evet, Tamam, sevinirim. Evet. Hı. Çok iyi olur. Ee, yani ulaştırma yatırımlarının son yıllardaki yatırımların yüzde yetmişini e, kapsadığı düşünülürse esasında gerek bu Ulaştırma Bakanlığı'ndaki değişiklikler gerekse de e, İstanbul e, e, İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi'nin yaptığı bu şey e, hakikaten önem kazanıyor. Evet. Değil mi? evet. evet. Yani demek ki birazcık hoşnutsuzluklar ...biraz yanlış giden bir şeyler e, var. Çok büyük kaynakların evet. aktarıldığı... ...fakat sorunların giderek arttığı... ...bir alan. Evet. Diye evet. Değerlendirmek lazım değil mi? Tabii. Evet. Yani az bu yüz bir kaynak gitmiyor. Artı onun ötesinde... ...bu bu politikaların getirdiği... ...bir takım olumsuzluklar da... ...vatandaşı da etkiliyor. Yani işte... ...köprülerin zamlanması, ne bileyim... ...ya işte devlet türü... Burada ...sistemlerin binen yükler... Ler, ...bütün bunlar evet. ciddi olarak problem. Evet. evet. Kartal'da çöken bina ile evet. başlamıştık. Yeşilyurt Apartmanı ile. Evet. Aslında hafta sonunda da Balat'ta bir bina çöktü. Ahşap Boş dedik, bir binaydı. Evet. Eski bir binaydı. Ahşap evet. bir binaydı. Bugün sabah da İstinye'de bir istinat duvarının çöktüğün, çöktüğü, haberi, çöktüğü geldi. Evet. haberi geldi ve istinat duvarının üzerindeki bir konteyner da duvarla birlikte aşağıya devrilmiş. devrilmiş. Evet. evet. Şimdi buradan e, hareketle hemen e, Kartal'daki Yeşil Yurt apartmanına ilişkin biraz da e, şeye e, geçen haftaki programımıza da atıf yaparak o 15 dakikalık evet. de atıf yaparak hemen e, sormak istiyorum. Şimdi bir üç kişi e, tutuklandı, sorumlu bulundu ve tutuklandı. Evet. Kimdir bu üç kişi? Şimdi şöyle e, üç kişi Değil, dört tane teknik eleman Dört mü? Dört evet. teknik eleman evet. soruşturmaya alındı. Bunlardan iki tanesi denetimli serbest bırakıldı. iki tanesi tutuklandı. tutuklandı. Şimdi evet. benim de takip edebildiğim kadarıyla dört teknik eleman. Bir mimari proje melifi, statik proje melifi, fenli sorumlu. Eskiden yapı denetim yoktu. Fenli sorumlular vardı. Kontrol meyansı diyelim. Kontrol diye. meyansı evet. diyelim. Evet. inşaatın bağımsız Hı -hı. kontrol meyansı diyelim. Bir de sürveyan Vardı. Hı hı. Dört teknik eleman. Şimdi bunlardan iki tane teknik eleman tutuklanmış vaziyette. Evet. Hangileri tutuklandığını biliyor muyuz? Zannederim mimari proje müellifi ile fenil sorumlu feni sorumlu. Feni sorumlu tutuklanmış vaziyette. Evet. Bunların sorumluluğu nedir şeylerde, inşaatlarda? Şimdi şöyle. Yani mesela müteahhit tutuklanmıyor. Evet. <gülüyor> Evet. Şimdi Değil Bey, Yani olaya şöyle bak bakalım eğer müsaade ederseniz. Lütfen buyurun. Şimdi bak, yani ben elbette bir e, meslek odasının yöneticisiyim. Evet. Bütün o kişiler benim üyem. Onların hakkını tabii ki savunurum. Ama eğer hangi meslektaşımız olursa olsun bir iş yaparken hata yapmışsa, yanlış bir şey yapmışsa, sorumsuz davranmışsa elbette adalet önünde hesap verecek. Evet. Ama doğru bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde biz de bu doğrultuda meslek odası yönetici olaraktan, iç hukukumuzu çalıştıraraktan, oda organlarımız içindeki onur kurularına sevk eder. Onur kurulumuz incelemede bulunur. Gerekli cezaları da veririz. Evet. Yani bu, hiç böyle bir süreç başlattınız baş, mı? Hiç imtina etmeyiz. Evet. Ama bunların belli bir süreçleri vardır. Şimdi yeş Kartal'daki yeşil yurt apartmanın sürecine bakacak olursak. 1992 senesinde bir bodrum, bir zemin ve 5 normal kat olmak üzere toplamda 7 katın imar izni alınmış. Evet. Hı hı. Müteahhit bu 7 kata göre projeleri yaptırmış. Hı hı. Müracaat ediyor, inşaata başlama ruhsatını alıyor. İnşaata başlıyor. 92. İnşaat bitiyor. İlerleyen süreçte biz de ben de yazılı görsel basından takip ettiğim kadarıyla tek bir şey mi var, sahip var, arsa sahibi? olarak galiba bir kişi var. Bir kişi. bir kişi var. Yani öyle biliyoruz. Şimdi orada 95 senesinde yani bizim de takip ettiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla 95 senesinde bu binanın üzerine iki kat daha ilave Ilave yapılıyor. yapılıyor. İlave yapılıyor. Yani aradan üç sene geçiyor. Üç sene geçiyor. Evet. evet. Şimdi bu ilave ne demek? Projesi toplamda yedi kata göre yapılmış taşıyıcı elemanları ona göre boyutlandırılmış kesitler ona göre seçilmiş. Siz buna ile hiçbir şey yapmadan yani bir teknik çalışma yapmadan ilgili kişi müteahit iki kat daha, kat daha ilave yani. ediyor. Bu bu binanın taşıma kapasitesinin sınırına doğru yaklaştırıyor. Evet. Bakın bu çok bilinçsizce yapılan bir şey. Evet. Hı -hı. Şimdi tamam. Elbette sonradan İnşaat çöktükten, yani yapı çöktükten sonra orada numuneler alındı, incelendi. Zaten görsel bir olarak da Bir ön rapor var, var bilirkişi ön raporu oluyor. Var. Evet, malzeme niteliksiz. Ona itiraz etmiyoruz. Doğrudur. Bu da çökmenin bir nedenlerinden bir tanesidir. Malzeme kokusu. Malzemenin niteliksiz olması. Ama direkt olarak çökme nedeni değildir diye düşünüyorum. Buna da ilave olaraktan, orada gittik de gördüğüm, gördüğümüz diyemeyeceğim esnafından duyduğumuz, orada oturan hat, e, sakinlerden edindiğimiz bilgiye göre o Yeşilyurt Apartmanı'nın giriş katındaki atölyede bir takım taşıyıcı elemanlara fiziksel müdahalelerin yapıldığı da biliniyor. Öyle söyleniyor. Evet. E, demek ki bu üç faktör birleşince... Bir tekstil bu... atölyesi var değil mi? Evet burada? tekstil atölyesi evet. dendi. Yani bir taşıyıcı elemanlara da bir takım fiziki müdahalelerin yapıldığı da söyleniyor. Demek ki bu üç faktör birleşince yapıda çökme meydana geldi. Tamam evet. Peki bu yapıyı yapan bir müteahhit var. Kaçak yapıyı kim yaptı? Müteahhit, müteahhit yaptı. Yani. yani mühendis ben yapacağım demedi. Oradaki mimar ben yapacağım demedi. Müteahhit inşaat bittikten sonra üzerine iki kat kaçak yapıyor. Şimdi peki kaçak yapıldığı zaman oranın belediye o dönemin oradaki belediye başkanı nerede? Sorumlu değil mi? Niçin o bina mühürlenmedi? Kaçak iki kat yapıldıysa Sonra belediye başkanının teknik başkan yardımcısı bu işlerden sorumlu nerede ve de tutuklanan e, fenni sorumluyu denetleyecek olan eğer projeden dolayı da bir sorun var diye siz o arkadaşı proje melifini tutukluyorsanız onları denetleyen imar müdürü, imar müdür yardımcıları, mühendisler, mimarları nerede siz bunları göz ardı, gözden saklıyorsunuz günah keçisi gibi şu anda dört kişiyi ortaya çıkarıyorsunuz. Evet. Bakın, yani ben arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın hatası varsa elbette hatalı şeyin karşılığını bu, çekecekler. Ama burada gözden kaçırmak istenen ben öyle algılıyorum. Ama burada, hep böyle olmuyor. Mesela Somoda'da o kıyamet koptuktan sonra sahiplere yönelinde evet. de, sonrasında da biliyoruz. Değil he? mi ama şimdi evet. burada yapıyı yapan müteahhit yok ortada. Bunlara göz yumulan, göz ardı edilen, belediye yetkilerinden hiç kimse yok. Göz göre göre oraya iki kat kaçak yapılıyor. Elektriği bağlanıyor, suyu bağlanıyor. Altyapı hizmetleri veriliyor. Evet. Yani bunlar yasal şey, iskan verilmiyor galiba değil mi? İskanı yok tabii ki. İskanı yok. Ama... Şimdi, yani veren, Iskanı Peki, yok. Bu, şimdi 92'de yapılmış bir bina tamamlanması bilmiyorum. Kaç yıl 95 mi onun yoksa? Daha önce mi? Hani 95'e ilave katlar gelmişti. Yani oradaki edindiğimiz ha, etraftan duyumlar mi? bakın ha, bunlar. Ha. Yani aslında Anladım. kayıtlara, eski kayıtlara gidilirse o binanın ne zaman kaçak yapıldığı elbette bir yerde vardı. Artık Yazar, mağ. yazar. Mağ. yani bu mümkün değil. yani evet. Şimdi herkes çekindiği için bir yere şu falan yerde şurada kaçak inşaat yapılıyor diye not düşmüştür ama üzerine gidilmemiştir. Evet. Evet. Ben bilir ki şu ön raporunu okuyunca da çok derme çatma bir e, rapor ve aceleye getirilmiş, biraz da böyle e, tepkileri ortadan kaldırmaya dönelik bir rapor izlenimi edindim. Yani bu işin bir ciddiyeti var. O onca insan evet. öldü orada e, göçüğün altında kalarak. Şimdi çok haklısınız gören bir şey şöyle ki 21 kişi orada ölüyor, ya. 12 tane ya. yaralı var. Bir ciddi maddi kayıp da söz konusu tamamen halkın baskısını hafifletmek için alel acele hazırlanmış. Dilerim ki bir ön öndeğerlen, ön rapordur. Yani kesinlikle dönüştürülmez ama burada haksızlık bu ön raporu dayanarak da dört kişiyi soruşturmaya alıp iki kişinin tutuklanması. Elbette bunlar tam sonuca ulaşsın ondan sonra. evet. 14 yaralı. 14 yaralı. 19'du. Evet, evet. Ben 12 diye evet. aklımda kalmış. 14 yaralı. Evet. Evet. Evet. Eee evet. Kartal meselesinde soracağımız başka bir şey var mı? Valla ya? bekleyeceğiz, izleyeceğiz ee, ne olacak? Esasında yani Kartal Yeşilyurt Apartmanı'ndaki olay e, uzun yıllardır üzerinde konuştuğumuz bir takım ve zaman zaman unutma eğilimi gösterdiğimiz bir takım konuların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ee, onu e, söylemekte, e, tekrar etmekte fayda var. Geçmişte de Zeytinburnu'nda başka yerlerde çöken, kendi kendine çöken binaları e, biliyoruz ve e, bir sürü de söz konusu. Zaten bunun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artık bir noktada kabul ediyor. Ve o yüzden de bir e, valiliklere bir e, e, talimat gönderdi. 81, 81 ile. L, evet. Ve bu talimat e, işte her ilde e, belli bir e, strateji, kentsel dönüşüm strateji planının yapılması ki e, bu arada e, 6 Şubat'ta sanıyorum e, bir e, yanlış hatırlamıyorsam tarihi. çevre Şehir, ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir şeyi var. E, strateji planı açıklaması, açıklaması var. 6 Şubat. değil mi? Evet. E, ona uygun olarak o e, vizyon çerçevesinde bütün ke şeylerde, kentlerde e, bir e, strateji planı yapılması öngörülüyor. E, ve... ...üç ay içerisinde de en riskli alanların... ...belirlenmesi falan gibi çok... E, ...hakikaten birazdan bir iddialı... Çok iddialı. Ve ...belki birazdan daha detaylı konuşuruz... ...bir e, çalışmanın içine... ...gerilmesi öngörülüyor... E, ...burada bir kere... ...dilerseniz bu şeye bir çevre bakanlığının... ...o strateji belgesine bir geri şey dönersek... Iyi. ...burada bir yedi ilkeden söz ediliyor... Gürhan ee, ok Bey de vardı. Evet gibi. var. Hemen e, okuyayım. Birincisi afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşların cam ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması. Bu birinci e, temel hedef. Evet. İkincisi yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması. Üçüncüsü ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün belirlenmesi. Dördüncüsü yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalli kültürünün esas alınması. Beşincisi sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi. Altıncısı engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi. Yedincisi yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması. Şimdi enteresan bir şey belge denince ben böyle başından sonuna kadar e, bir e, belgeyle... Hele ki bir stratejik plandan Strate, söz ediliyor. Evet. Böyle bir belgeyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Fakat böyle e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde de bütün bunlar böyle parça bölük. Evet. E, ve esas olarak da e, bakan kurumun yaptığı açıklamalardan alınmış te, te, Tek bir noktadan, bölümler. tek bir web e, kaynağından bunu bulaşamıyoruz. Evet, e, demek evet, ki evet. Resmi, ya, ya resmileşmedi ya da şey e, daha yayınlamak evet. için hazır Genel değil. Genelde de böyle. böyle. Evet. Böyle bir sorun var. Evet. E, ben şimdi buna bağlı olarak şeyi soracağım. Yani bu yedi ilkeyi düşündüğümüz zaman hani e, kulağa hoş geliyor diyelim. E, ben belki hani e, çok fazla resmi olarak yayınlanmadığı için şeyi hani İstanbul ha. İnşaatmeni sonrası bu konuda ne düşünüyor soramayacağım şu anda size. ve haksızlık olur. Ama şimdi e, şey Bu ilkeler çerçevesinde kentlerin bir şekilde bir strateji planı düzenlemesi için bu üç aylık süre biraz bana gerçekçi gelmedi. Ne diyorsunuz? Evet haklısınız. Yani şimdi ilk başta söylenen şeyler kulağa hoş geliyor. Bundan önce 2011 senesinden bu yana bu kent ülkemize ve kentimizde uygulanan kentsel dönüşümün yanlış olduğunu, niçin, nerelerin yanlış olduğunu söylemlerimize hemen hemen büyük bir bölümüyle örtüşüyor. Evet. evet. Bakın buna dinlenmeyen dinlenmeyen söylemlerimiz ve açıklamalarını Yani üzülerekten oh ne kadar yani iyi diyoruz ama keşke bunu 2011'den bu yana 7-8 sene önceden düşünebilseydik. Ama sizin söylediğiniz gibi bir 3 aylık bir süre var. Bir de bununla birlikte yapılan bir takım açıklamalar var. Ama bu planlı da hemen hemen hiç örtüşmüyor. Hı hı. Yine Eski bildiğimiz usulde gideceğiz gibime geliyor. Şimdi üç ay elbette çok kısa bir süre. Şimdi peki. Bu genelgeden bahsediyor. Şimdi, genelgeden, şimdi. Ondan bir kısaca e, onu da okuyabilir miyim? Tabii ki. Mi? Tabii şimdi ki. Çevre ve Şehir İçelik e, Bakanlığı 19 Şubat'ta yani dün itibariyle evet. 81 ile bir genelge gönderdi. Evet. Ve bu genelgede diyor ki en riskli alanların üç ay içerisinde bakanlığa bildirilmesi gerekir evet. diyor gene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinden aldığımız notlarda bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü dönüşüm sürecinin iyileştirilmesiyle yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç evet. duymuştu. Bu çok tek tekrarlanıyor. Demek ki eski yaklaşım ...dan vazgeçiliyor ve yeni bir yaklaşıma dönülecek. Evet. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup... ...bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek... ...kentsel dönüşüm strateji belgesinin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir. Evet. evet. Bu kapsamda kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar çerçevesinde ilin sınırları içinde bulunan büyük şehir il ve ilçe İlci. belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica evet. evet Yani bir anlamda top da il ve ilçelere devredilmiş vaziyette. Evet, şimdi yeni evet. bir yol haritası çiziyor gibi gözüküyor. Şimdi ben önce bizim dinleyicilerimizi de, de bir hatırlatma şey yapayım. Lütfen. Şimdi burada bir riskli alan tanımı geçiyor. Şimdi riskli şimdi riskli binayı biliyoruz. Hı -hı. Şimdi de risk, çünkü bakanlık dünkü tebliğ yazısında valilere yazdığında riskli alanların en riskli alanları göndermesi. Evet. Bazı yayın organlarında ben onu sabahleyin şöyle baktım çürük binalar 3 ay içinde bildirilecek deniyor ki evet. bu zaten olması mümkün değil. Şimdi riskli alan dediği zaman afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanununda riskli alan şöyle tanımlanıyor. Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle cam ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır deniyor. Demek ki Valilerimize bu gönderiliyor. Valilerimize belki çevre işleyicilik, il müdürlüklerine bu görevi verecek, belediyelere verecek. Şimdi kentimizin içinde böyle bölgeleri, büyük ölçekli bölgeleri bana üç ay içinde bildir diyor. Şimdi peki bir bölge vardır, sağlam gözükür, içinde riskli bina var. Evet. Şimdi riskli alandaki yapıların hepsini bildirirsiniz. İçinde de bu sefer şey var. Sağlam binalar Sağlam var. Sağlam binalar, binalar var. var. Yani şimdi bu birazcık çok topu taca atmak gibi bir şey. Etrafı bir bir telaş yaymak. var sanki. İşte etrafa yaymak gibi bir şey. Çünkü pardon. ...o te, te, telaşa ben de katılıyorum... ...ifade çünkü biraz garip orada kusura bakmayın... Görünce ...sözünüzü edeyim, hayır, şey e, ...üç ay içerisinde en riskli bölgeleri bildirin diyor... ...ondan sonra strateji planı hazırlayın diyor... ...ondan sonra sonuna doğru baktığınızda... ...önce strateji planı hazırlayın diyor... ...sonra şey yani bana bir, bildirin diyor... ...ve üç ay içerisinde bildirin <gülüyor> diyor... ...yani böyle bir karışıklık var orada... ...bir karışıklık var, bir hızlı bir... ...yani çözüm arama veyahut da kamuoyu baskısını azaltma ...nitekim şöyle bir şey var... ...yani bakanlığın sitesinde de ben de baktım... Bundan önceki Kartal olayından önce bakanlığın bir sitesi veya belediyelere benim binam riskli midir, değil midir, şöyle sorunlar var diye müracaat eden sayısı onlu hanelerde iken evet. şimdi şu arada binli rakamlara ulaşmış vaziyette. Elbette bu da bir kamuoyu baskısını gösteriyor. Halk tedirgin çünkü. Buradan yola çıkaraktan sizin de söylediğiniz gibi şöyle diyor kentsel dönüşümde yeni dönem, kentsel dönüşüm strateji belgesinde açıkladığı gibi her kent kendine özgün kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir stratejisi belgesi hazırlayarak bakanlığın onayına sunacak. Yani şimdi bu kolay bir şey değil. Evet. Yani hiç kolay bir şey değil. Bu gerçek anlamda kentsel dönüşüm evet böyleydi. Bireysel anlamda değil, Ada bazında ve mahalle bazında kentsel dönüşüm yapılır ise doğru bir yaklaşım diyorduk. Çünkü insan odaklı hazırlanan projeler, yeşile saygılı davranılan projeler, e, sosyal donatıları olan yeni bir şehir yarattırsak kentsel dönüşümü doğru yapmış oluruz. Ama bugüne kadar geçen 8 sene içinde hep burada da tartıştık. Bireysel dönüşüm tevik bina bazında bina şimdi. bazında teşvik edildi Odan için inşa sektörü çok rahat iyi para kazanıyor önü açık işleri açık olsun diye oraları dokunulmadı riski olmayan yani riskli alan tanımına girmeyen riskli bina tanımına girmeyen binalar ve alanlardaki yapılar bireysel dönüşümle yenilenmeye başlandı evet. şimdi bu bir kere 7 sene Bence boşuna yapılmış işler Elbette her vatandaş binasını yenilemekte serbesttir. Muhakkak. Muhakkak işte yani hiç ben de yenilemekte... Yok. Ama zorla teşvik edici... ...bir takım vergi muafiyetlerinden özendirici... ...kira yardımı yapacağım deyip... Yoğunluğu arttırıcı. Yoğunluğu arttırıcı. Evet ha? yani işler yapıldı. Nitekim 2018'in son aylarında... eskişehir ve Şehircilik Bakanı Sayın Özhaseki... ...evet dedi biz bir hata yapmışız... ...yolumuz yol değil... Yanlış yapmışız. Bu kentsel dönüşüm değil. Müteahhitlere para kazandırma yöntemi ransal bir dönüşümmüş dedi. Evet. Ama aradan da yedi sene geçti. Şimdi tabii bu Kartal olayı olmasaydı. Şimdi acaba ne olacaktı? Yoksa biz yine karınca kadar hızıyla, açıklamalar ya, karınca hızıyla yani. mı gidecektik? Bir şey dikkatimi çekti. Burada bakarken Kartal'daki bina çökme olayı ayın beşinde meydana gelmişti. Hatırladığım kadarıyla 5 Şubat evet. mıydı? Öyle Hı. bir şey evet, olacaktı. Evet, evet. Peki Sayın Bakan'ın bu kentsel dönüşümde yeni dönem tanıtımını ne zaman yaptı? 6 ya, ah, Şubat'ta yaptı. <gülüyor> yani şimdi şöyle bakıyorum. Peki 2011'deki kentsel dönüşüm ne zaman açıklandı? Hangi olaydan sonra? Van depremden, Van depremden sonra. sonra. Şimdi bakın, Van depremine kadar hiç Hı. kılımızı kudatmadık. 99 depreminden 2011'e kadar Maalesef. o kadar hazırlıklar çalışmalar yapıldı. Bir kenara itildi. Çünkü bu ben bu çalışmalarda yoktum içinde yoktum beni ilgilendirmez havasıyla duruldu hükümet sıkışıklık noktasına geldi inşaat sektöründe de daralma hatırlayın o günlerde baş gösteriyordu yani bir kentsel dönüşüm açıklanacak ama nasıl açıklayacakları düşünürken 2011 Van depremi bir şey oldu bunlara yardımcı oldu akabinde arkaya sürüldü şimdi bu yeşil yurt olayını da Dilerim ki kafalardaki e, düşünen bazı şeyleri öne çıkarmak için hızlandırılmış şeyler olmasın. Siz biraz evvel bir şey söyledin, okudunuz. Yatay mimariden de bahsettiniz. Tabii. Yani şimdi, Bayağı detaylar var aslında. Şimdi, şimdi tamam. Yani yatay mimarinin şu kartal olayıyla birebir ilintisi nedir? Bana göre hiç. Bu tamamen bir algı tamam. operasyonu. Hı hı. İki senedir sürekli görsel ve yazılı basında yatay mimari diye bir şey söyleniyor. Elbette yatay mimari iyidir. Ama kentimizi keşke bu hale getirmeseydik de yatay mimariyle kentimiz şekillenseydi. Her tarafını bitirdik. Evet. Şimdi yatay B mimari. Büyük arsa kalmadı. Evet. Şimdi yatay mimari demekle ama bu sürekli tekrarlanıyor. Hmm. Yani şu biraz evvel sizin okuduğunuz bu. Kartal'la ilgili düşünceler veya strateji bilanın içine de yatay mimari. Yatay mimari derken şehir içinde yatay mimari yapacak alan kaldı mı? Hı. Var mı? Hiçbir şey yok. Büyük her şey yok. Nedir hedef? İstanbul'un akciğerleri olan kuzey ormanlarını imara açmak. Bu da nedir? Belli. Uçaktan geç... Uçarken görüyoruz. Üçüncü Bağız Köprüsü. Üçüncü Havalimanı arasını bir yukarıdan bakın. Sapsarı olmuş o ormanı. Yeşillik ormanı evet. arası. Sapsarı vaziyette. Oraları imara aşmak. Olayı vatandaşın gözünde biraz yumuşatmak. Zaten yatay büyük ölçüde açıldı. Açılıyor tabii ki. Bakın yatay mimari diyerekten olayı yumuşatıyorsunuz. Vatandaşa hoş gösteriyorsunuz. Siz bu dikey koca koca yapılar dedik. Herkes rahatsız oluyor. A bak ben bunun alternatifini yatay geliştiriyorum. Ama tepkileri önlemek için Kuzey Ormanları'nda bunu yapacak, olay yumuşayacak. Maalesef bu. ve Hatta hatta olamayacak gibi ama hani düşünden çılgın bir proje. Kanal İstanbul'un her iki yakasına da hatırlayın iki sene önceden söylenmeye başlandı. Yatay mimari, yatay mimari. <gülüyor> orada yeni düşünceye göre orada kentler oluşturmak. Evet, bir kısa özet evet. yapmakta fayda var bu konuda. Ee, Kanal İstanbul projesi ilk açıklandığında e, o bölge ve yakınında 750 bin kişilik bir kent evet, e, planı söz konusuydu. Fakat hemen arkasından özellikle uluslararası e, emlak şirketleri e, bu sayıya itiraz ettiler. İlk önce iki buçuğa, iki buçuk milyona yana, sonra, arkasından da yedi buçuk yedi milyona. milyona yani Yeni İstanbul diye adlandırılan o bölgede zaten şu anda çok ciddi bir yapılaşma faaliyeti var. Fakat o konuda evet. çok ilginç bir olay var. Şimdi e, Kanal İstanbul'un yapılma nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz İstanbul Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yarattığı tehlikelerden korunmak. Evet. Ve bu risklerden uzak durmak. Söylenen korunmak. Şimdi siz gerekçe. E, bu, ha, bu gerekçe nedeniyle yaptığınız bir kanalı ki bu kanal demek ki bu tanker trafiğini açık olacak ve de bu riskleri taşıyacak. Evet. Onun etrafında 7,5 milyonluk bir şey. Kent kuruyorsunuz, <gülüyor> kuruyorsunuz evet. ve 7,5 milyon insan riske atıyorsunuz. Yani bu hakikaten Anlaşılması çok zor ve sadece Türkiye'de olacak bir şey diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Tamam. Bir müzik parçası dinleyelim. Arkasından programımıza devam edeceğiz. <gülüyor> Dug up my den, dug up my roots Treated as like Plastis in town They build us up And knocked us down From McConnell To Legoland Here they come With a brick and Filled up with sand. So fast it makes you sick. It's bell, it's bell. The house we can stay. Ba ba every day. Ba ba for us to call. Ba There's lots and lots and lots and lots. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı programı Elvan Tekin'le birlikte sunuyoruz. Evet, ilk bölümde bakanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 81 ile göndermiş olduğu genelgeden bahsettik. Bu genelgenin en önemli sözleri şu en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığa bildirilmesi. Ayrıca o şeye tabi mi gene 3 aylık süreye tabi mi bilmiyorum o konuda bir netlik yok ama yetki e, e, sınırları dahilinde il ve ilçe e, belediye başkanlıklarının e, süratli bir şekilde kentsel dönüşüm e, ...stratejilerini hazırlamaları... ...ve bunu da bir belgeye... ...bağlamaları öngörülüyor. Evet. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Ocak ayı... E, ...2018 ve 2019... E, ...gayrimenkul satışları... ...konut satışları... ...karşılaştırılmış. İpotekli satışlarda 4'te 3 oranında... ...düşme var... Toplam satışta ise dörtte 4'te bir azalma var yabancılara satışta art, artış olduğu yüzde seksen iki'lik bir artış olduğu söyleniyor ama e, 3168 konut almış yabancılar geçen yılın aynı e, ayında Ocak ayında yani 1742 adetlik yani e, toplam içinde çok da çok e, dikkate kayıtlı. alınmayacak bir rakamdan bahsediyoruz şimdi bakan diyor ki e, 6.7 milyon konutu 20 yılda dönüştürmüş olacağız. Evet. Ve bunun da e, temel e, ilkelerini açıklıyor. Bunu zaten programımızın başında okumuştum. 7 temel hedeften evet. hareket ediyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman, e, yani zaten e, aradan 20 yıl, geçmiş 99 depreminden bu yana, AK Parti iktidarının 2002 yılında başa geldiğini düşünürsek 17 yıl üzerinden evet. geçmiş. Ve biz bugün diyoruz ki aradan 20 yıl geçtikten sonra yeni bir yönelişe ihtiyacımız var. Demek ki eski yönelim yanlış. Onu da zaten evet. birinci bölümde konuşmuştuk. Peki bu durumda ne yapacağız? Yani nasıl çözülecek? Şimdi topu illere ve ilçelere Attık oradaki belediye başkanlarının daha göreve gelir gelmez 3 ay içinde. Bakın belediyelerin stratejik planlarını hazırlamasının süresi 6 ay. Ama bu konuda yapacakları, kentsel dönüşüm evet. konusunda yapacakları stratejik planın e, süresi 3 ay. Öyle anlıyoruz. Öyle anlıyoruz. Emin, emin değiliz evet. ama öyle anlıyoruz. Ama e, riskli alanların belirlenmesinden... Bir kesinlik var. Orada e, şey yapmadan son bir evet. hani riskli alanların belirlenmesi bakanlar kurulu kararıyla olmuyor muydu o yasaya göre? Evet. Orada o, nasıl? Orada da bir karışıklık hali. Şimdi yani. ben o zaman şöyle şey yapayım. Evet. Şimdi i̇lk çıktığı zaman bu kanun afet riski altındaki alanların dönüşmesi hakkındaki kanun çıktığı zaman normal parlamenter sistem vardı. Hı. Normal parlamenter sistemde riskli alan ve diğer tanımlarda olduğu gibi bakın şöyle yazmış. Ben bunu yönet, kanundan okuyorum. Diyor ki e, risk alan zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alana bakanlığın teklifi üzerine bakanlar kurulunca evet. karar, karar verildi. Şimdi şu son internete girin bakın ne şekle dönüşmüş. Can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan cumhurbaşkanınca kararlaştırılan ...alanı tanımlar diyor. Ohu. Evet. Bakın yani burada... Tek kişi karar Tek kişi karar. Şu sayı evet. çizilmiş olan... Afet riski altındaki alanların... ...dönüştürülmesi hakkındaki kanun... ...kanun numarası 6306... ...kabul tarihi... ...16.5.2012... ...bu değişiklik ne zaman oldu ama, peki? Ama tabii ki şimdi... Cumhurbaşkanı'nın yasasıyla birlikte... ...yönetim ha. şekli değişince otomatikman bunlar da revize oluyor. Şimdi yani gelindiğinde şimdi buraya altına dipnot düşünmüş. Şimdi diyor bakın Cumhurbaşkanınca kararlaştıran alanı. Evet. Altına dipnot diyor ki 27 2018 tarihli yani evet. geçen seneki ve 700 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 196. maddesiyle bu bentte yer alan bakanlık veya idare tarafından afet ve acil durum yönetimi başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine bakanlar kurulunca ibaresi tırnak içinde şey yapıyorlar Cumhurbaşkanı'nca şeklinde değiştirilmiştir diyor. Evet. Yani evet. 2012 tarihli kanunda kanun şey de değişiyor. Şey Tabii ki evet. kanunlar hepsi... Evet. hakikate madde çok kısa. E, yani evet. şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağlı, kararına kalmış. bağlı. Kararına risk alan diye aylıkler gönderdiği zaman kabul ederse işleme girecek evet. yani durum şimdi bu şekilde Evet bilmiyorum şimdi bir şey ben daha tabii. söyleyeceğim şimdi bu 6.7 milyon konutu 20 yılda Hı. dönüştürmüş olacağız diyor ya Evet aynı zamanda bakan konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyan ettiği AK Parti'nin seçim manifestosunun 11 maddesinden 8'inin çevre ve şehirciliği ilgilendirdiğini de hatırlatıyor ve maddeler içinde ülke için en önemli projenin kentsel dönüşüm olduğunu belirtiyor. Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarını tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi ve deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesi olarak da iki kısma ayırıyor. Yani, evet, bu, bu da. Evet. Önemli noktalardan birisi. O, ileride belki de konuşulması lazım. Çünkü tarihi alanlarında elden geçmesi dediğin zaman ne olabilecek konusunda evet. e, bir değerlendirmek lazım. Cumhurbaşkanı karar verecekse orada da şeyde, evet, e, yani... sit alanlarının korunması konusunda <gülüyor> e, or, orada da ileride çok evet, tartışılacak çok, çok şeyler çok, var. Çok tartışacak, bir notu daha var. var. Yıllık en az 300 bin konut dönüştürme hedefi koyduk diyor. Bunun 30 bin konutunu yani yaklaşık %10'unu bakanlığımız eliyle Evet. ürtükez diyor. Evet. Ve buralarda da daha sonra İlbank'a atıf yapıyor. İlbank'ın evet. İl eee devam edeyim. Yaptığımız bu konutlar medeniyetimizin bize tarif ettiği cami merkezli, etrafında millet bahçesi olan, sosyal donatıların olduğu ve bahçelerin, camilerin etrafında şehirleşmenin olduğu az katlı bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Evet, bunlar hepsi güzel kelimeler. Evet. Güzel Şimdi biz sözler. susuyoruz. Evet. Bunlar söz güzel sizde. Sözler. Ama kentimizde ve ülkemizde işte her gün ardı arıkası kesme olaylar var. Sayın Elvan Bey programın başında söylemişti. Diyarbakır'daki hicret apartmanı, ya, Konya'daki zümrüt apartmanı. Ya. 2017 senesinde de kentimizde, Zeytinburnu'daki, Telsizler Mahallesi'ndeki evet. yüksek katlı bir bina... Bunlar duyduklarımız, basına yansıyanlar olduğu yerde çöktü. Ve bunun da ötesinde artık tartışma getirmeyen kentimizde bir beklenen Marmara depremi var. Bunun artık tartışılmıyor, olacak. Evet. Ama, ama şu büyüklükte ama bu büyüklükte tarihi belli olmayan bir beklenti içindeyiz. Şimdi peki hal böyle iken... Oradaki tanımlamalara göre çok güzel tanımlamalar var. Şuyu yapacağım, bunu yapacağım, yatay mimariyle yeni kentler oluşturacağım. Evet vaktimiz bol ise bunları tabii ki yaparız. Her şeyimiz yerindedir, şehrimizi elden geçiririz. Yani buna hiç itirazımız yok. Ama vatandaşın şu günkü beklentisi. Evet, herkes diyor ki benim binam ne olacak? Ben ne olacağım diyor. 6,7 milyon yapı. 6 milyon 700 bin yapı. Senede 300 bin Bu hesapta yap. şeye dayanıyor değil mi? 99 depreme öncesi yapılan binalara dayanıyor. Şimdi. Herhalde. Herhalde. Yani tabii nasıl çıkarıldığı da meşgul. Bundan önceki Sayın Bakan Öztürk'ün de söylemiş olduğu gibi ülkemizdeki yapı sonu tam bilemiyoruz. 20-23 milyon yapı var. Bunun %50'si %60'ı kaçak ruhsatsız ve iskansız yapı diyor. Bu da 13 milyona tekabül, tekabül ed ediyordu. Evet. Ben, biz de bunu kent İstanbul ölçülüğüne uyguladığımızda 1 milyon yapının kaçak ruhsatsız iskansız olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu 13 milyon yapının da içinde sağlam olanları var. Yani el sürülmemesi gereken oturulabilir. Konut diyoruz konut, değil, değil konut. mi? Evet, evet, yapı evet. demeyelim. Evet, evet, evet konut. konut. Şimdi 6 milyon 700 oldukça yani büyük rakam. Senede 300 bin ne söylendi? 20 senede tamamlayacağız deniyor. Peki eğer kentimiz burada da yani senede 300 bin yapılacak kentimize de Marmara bölgesinde de beklenen bir deprem varsa depremin de ne zaman olacağı belli değilse. Peki biz parça parça tekrardan böyle binaları hepsini yıkıp yapmaya vaktimiz var mı? Paramız yeterli mi? Depremin ne zaman olacağı belli değil. İşte onun için senelerdir söylediğimiz söylenen bir şey var. 2000'li senelerde hazırlanmış olan bu kent için hazırlanmış olan bir deprem master planı var. Evet, İstanbul evet, için deprem, İstanbul master, deprem planı. master planı. Var. Evet bunu Sayın Bakan'ın e, geçen gün açıklamış olduğu veyahut da dünkü şeylerinde bir stratejik plan şeylerinde bunları görüyoruz. Yani burada ama yeniden keşfetmeye şey yok. Bakın dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler Konut ve iş yeri ihtiyacı göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konacak. Evet bu raporda bunların hepsi yazılı. Finansman sorunun nasıl? Masır planında değil mi? Masır planı. planı. planında. planında. Teknik planlar zaten çözüldü bitti. Evet. Yani orada hiç sıkıntımız yok. 2007 senesinde hazırlanan deprem yönetmeliğiyle güçlendirme bölümü eklendi. Bunlar tamamlandı. Şimdi burada en büyük sorun neydi? Hukuki sorunlar ve finansal sorunlar orada o raporun içine bunların çözüm yolları konuldu. Halkın beklentisi konuldu. Psikolojik olaraktan halkın bu olaya bu çok büyük bir olaydır. Hazırlanması. Yani bu konular bunun masır planı içinde vardı. Yani arkasından deprem şurasında, bakın özür dilerim tabii unutuyorum. Evet. İki defa deprem evet. şurası, kentleşme şurası yapıldı. Evet. Buralar hepsi teker teker defalarca söylenildi. Ama sene 2019 daha bu yeni gündeme geliyor. Dilerim ki yoldan şaşmazlar bunu yapmaya başlarlar ama şimdi ama şimdi sonra bakıyoruz evet senede 300 bin konutu yıkıp yapacağız deniyor. yüzde onunu otuzunu bakanlık bunun karşılayacak diyor 270 binini de vatandaş kendi kendisi yapacak yapacak diyor evet şimdi vatandaş zaten işte bütün onu bekliyor şimdi vatandaş bunu kendisi yapamaz. Burada o masır planda bunlar açıklanmıştı. Devlet desteği olmadan, finansal çözüm önerileri ortaya konmadan olmadı. elbette biz demiyoruz ki bütün parayı devlet versin, böyle bir şey zaten olamaz. Ama imkan tanıyacak. Bugün herhangi bir kuruluşlara, adını verelim o zaman eğer Türkiye Futbol Federasyonu'na o kadar para akıtılıyorsa, onu finansal olaraktan ben bunu destekliyorum diyorlarsa hı hı. o paranın da ona benzer paralar da bu işlere ayrılabilir. Evet. Yani gerekirse uluslararası finansman yoluna da Tabii gidilir. Tabii ki bir şey var. vatandaşımızı önüne bir plan konduğu zaman uzun vadeli Aynen. borçlandırırsınız. Hı hı. Kira öder gibi vatandaş evini yeniler veya güçlendirir ve bu borcunu öder. Elbette yine bu açıklamalardan dünkü açıklamalardan da şunu anlıyorum. Hep yık yap anlayışı var. Yani Türkiye'deki biz bütün binalarımızı yıkıp yaparak yenleyemeyiz, Depreme karşı güvenlikte hale getiremeyiz. Ömrümüz yetmez. Bunun için olası beklenen bir depremde her şeyden önce bizlerin düşündüğü can güvenliğidir. Bakın mal güvenliği demiyorum. Öncelikli olarak can güvenliğidir. Can güvenliğini sağlamamız lazım. Bir kişinin dahi burada ölebilir şeyine kabullenemeyiz. Evet. Hesaplarımızı, projelerimizi ona göre yaparız. Burada nedir? İşte bu e, yapı envantarı çıkarıldığı zaman öncelikli olan acilen yıkılması gereken binalar tespit edilir ve bunlar yıkılır. Yani hem kendiliğinden çökmesi önlenir, olası bir yarın bir afet oldu, onun çökmesi önlenir. Sonra risk sıralaması sıralanır. Birinci kademe, ikinci kademe, Doğru üçüncü mi? kademe. Birinci kademelerde çünkü eğer yıkılıp yapılacak sayı fazlaysa nitekim fazla demek ki ikinci kademedekileri daha süre var. İ iki sene, üç sene sonra peki bu iki sene içinde, üç sene içinde bir deprem olursa ne olacak? Oradakilerin hepsi can kaybını olacak. Evet. İşte bunları önlemek için o binalarda güçlendirme işlemi yapıyor Gelişmiş ülkeler bu şekilde kendilerini yeniledi. Evet, bir hatırlatma Buyur, daha yapmak istiyorum. Bakın e, bu e, İstanbul için master e, Planı. planının hemen arkasından bir zeytin burnu projesi, projesi var. Yani. Aslında evet. zeytin burnundaki 17 bin tane binanın Bina. e, tamamı için bu proje yapıldı ama sadece bir sokakta da, uygulan, uygulandı. E, bütün binalar gözden geçirildi. geçirildi. İlk önce gö gözle, e, gözden geçirildi. Arkasından tespit edilen bazı binalarda daha derinlemesine evet, araştırma değil. yapıldı. Şimdi bu üç aylık süreyi göz önünde bulunduralım. Bunun da ne kadar sürdüğünü ben e, beş ay diye hatırlıyorum ama e, çok nette e, hatırlamam evet. mümkün değil. Ama şimdi bu e, üç ay içinde verilecek olan bilgilerin il ve ilçelerden çıkacak olan bilgilerin benzer bir yöntemle araştırma süresini bir gözümüzün önüne getirsek bunun böyle üç ay içinde falan tamamlanması katliyetle mümkün değil herhalde Bu, değil mi? Bina yani. bazında değil alan bazında. Alan bazında. <gülüyor> ama şimdi alan bazında da ama alan <gülüyor> onu söyledi aslında alan çok... alana girdiğin anda binaya bina girmek zorunda. Yani Alanı nasıl seçecek? Eğer o bölgede çok fazla riskli binalar varsa alan diyecek. Hani evet. alanın tanımında ne diyor? Zemini çürükse diyor. Hı hı. Zemini çürükse buraya... Zaten son olaya kendisini şey yapıyor. Kartal'da mesela çöken binanın olduğu yerde belki de bir sürü riskli olmayan bina var. yani, var, tabii, yani. Tabii, tabii ki, Kartal çünkü belli aynen. bir şekilde şey hani aynen. yapılaşmasının daha normal olduğu bir yer. Evet. Yani bütün bunlardan hareketle ışıklı Bunların ciddi bir açıklığa kavuşturulması lazım e, ve kimler tarafından yapılacağının da belirlenmesi evet. lazım. Bütün bunlar için mesela sizden görüş istediler mi? Maalesef. Evet, Hiçbir hiç görüş istenmedi. <gülüyor> Şimdi 99 depreminden sonra yani bir ivme yakalanmıştı. Bütün kurumlar bir şeyler öğrenmeye, bizler de öğrenmeye çalışıyorduk bir şeyler nitekim öğrendik bir şeyler yapmak için çaba sarf ediliyordu. Ama bizim toplumuza her zamanki gibi aradan zaman geçtiği zaman serbest bırakırız. Zihnimiz balık şey olduğumuz için unutur gideriz. Şundan korkuyorum. Üç ay içinde kamunu elindeki meslektaşlarımıza bilgi birikimi olan arkadaşlarımız bunu çıkarabilecekler mi? Evet. Bakın sıkıntı burada. Ben arkadaşlarımı küçümsemiyorum. Ama bunlar bir eğitim süreci ister. Bunlar 99'dan sonra o günleri hatırlayın bol miktarda eğitimler yapıldı. Ama aradan da 20 sene geçiyor. E burada mesleğini bırakanlar vefat edenler var. Yeni evet. gelen nesle acaba bunlar anlatıldı mı? Veya yeni gelen belediyelerde veya da kamu kurumundaki çalışan arkadaşlarımız liyakatla mı oraya geldi yoksa... Bir takım nedenlerle mi oraya getirip konuldu. Şimdi biz bu kişileri sahaya çıkarmayı düşünüyorlar ki riskli bina ve dolayısıyla riskli alanları tespit etsinler. Yani, evet sorunuza şey yaparsam bizlerden daha hiçbir görüş istenmedi. Evet e, ben e, bütün bu açıklamaların e, hatırlayacaksınız e, Sayın Cumhurbaşkanı Kartal'daki bina çöktükten sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki artık tahammülümüz kalmadı. Evet. Alacağımız Hı. dersler de var dedi. He? Alacağımız dersler de var dedi. Evet. Ve aynı konuşmadı. Evet. Tahammülümüz kalmadı sözcüğünün muhatapları kimdir? Ben o konuşmadan anlamadım. Ama yani bunlar eğer e, bina sahipleri ise e, bununla sınırlı bir tahammülün olması mümkün değil. Çünkü e, hep beraber bu, e, Kartal'daki binanın altında kalmış vaziyetteyiz. Öyle tabii gerçekten. Yani biz de e, bu programı 20 seneden beri yapıyoruz. Değil mi? Evet. Elvan. Yani ben, benim katılışım biraz geç ama evet. sen, <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> sen biraz daha sorabilirsin. <gülüyor> bu Kartal. Hep yani Kartal söyledik ama yani şöyle bir şey de vardı. Ee, bu imar barışı çıktığı zaman bu ya, sizler de yapmış olduğumuz programda i̇mar bunu söyledik, konuşamadık bakın söyledik. Yani şurada bir beyan var ayın altısında resmi gazetede yayınlanıyor. Evet. Ve o gün Sayın günün bakanı, çevişelik Bakanı Öztürk Anadolu Ajansı'na verdiği beyanda şunu söylüyor. Diyor ki burada kolaylık olması açısından vatandaşın beyanını esas kabul ettik. Vatandaş 3-5 bin lira verip bizimle helalleşip barışırken mensik bürolarına 2-3 bin lira versin istemedik. Doğru bir şey değildi zaten diyor. Yani <gülüyor> evet. şimdi Peki helalleştik de bu 21 vatandaşın vebalini kim ödeyecek? Şimdi eğer buradaki yapılar yapı kayıt belgesi alırken bir teknik elemanlar tarafından incelenseydi, yayının programın başında konuşmuş olduğumuz orada yapılan iki kaçak kat malzemenin vasıfsız olduğu ve zemin katta yapılan düşey taşıyıcı elemanlara yapılmış olan Müdahale. müdahaleler görülüp kayıt altına alınacaktı. İşte o zaman belki bu yapıya o an boşaltın denilecekti. Evet. evet. Bir şey soracağım Buyur son mi? olarak çünkü süremizi tamamladık. Ee, bu Kartal'daki binanın yakınında yedi tane bina evet, evet. E, da e, problemli olarak tespit evet. edildi. Bir tanesi yıkıldı. Ee, diğer geri yakalan altı tanesinin de boşaltıldığını Bilmiyorum. biliyoruz. Bilmiyorum. Ee, orada neyi tespit ettiler ve bu, bu da çok hızlı. Çok enteresan, oldu. çok enteresan. Evet. Şimdi bakın. <gülüyor> O günün akşamı sayın yetkililer orada biz de ekranlardan izliyoruz. Bu binanın enkazı o tarafta. Sonra yan binaya mı bakalım dediler. Nasıl oldu orada öyle bir şey? Olayda bu binayı yıkma kararı aldılar. Demek ki birileri dedi ki ya burada da aynı bu bina gibi sorun var dedi. Evet. Ondan sonra içine girip bakıyorlar. Sayın Vali diyor ki aynı kelime binanın bodrum katındaki kolonları patlamış. Biz bugün için bu binayı boşaltıyoruz. Ertesi günü yine aynı mahalde Sayın Çevreşehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Demir diyor ki altyazıyla bütün kanallarda geçti. Ruhsat projelerinin dışında yapılmış binalar var burada. Hı hı. Yani Bakın onlarda sana. da büyük bir ihtimal kaçak kat var değil mi? Bak, işte Bak, Ay söylüyor. Sayın geçen. Bakan diyor ki hı hı. burada ruhsat projelerinin dışında yapılmış binalar var. Hı hı. E, öyle var ise 31 Aralık 2017 akşamına kadar yapılmış yapıların hepsini ben affediyorum diyorsun. Evet. evet. Bu nasıl iş evet. o zaman? Bu, bu, evet. Evet. O zaman demek ki bu imar barışını iptal edeceksiniz. Evet. Ee, Nusret Sun'a çok teşekkür ederiz. Aslında bu konuda yapmamız gereken e, birkaç tane daha program olduğunu anlıyoruz. Hem bu e, kentsel e, dönüşüm strateji belgesi evet. üzerine hem de 81 ile gönderilen genelgenin uygulamalarına ilişkin bilgileri dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bu anlamda İnşaat Mühendisleri Odası'nın da sesi olma konusunda evet. da hakikaten onun evet, bu konuda önemli. kamuoyunu bilgilendirmesi evet. çok önemli. Evet. Biz de aracı olmaya çalışacağız. Ben teşekkür ederim. Dilerim diğer programlara da yani daha hazırlıklı aktif geliriz, olarak, aktif evet. olaraktan vatandaşlarımızın, altyapıları izleriz, evet, izleriz. Evet. bilgilendirmek için elimizden geleni yaparız. Çok çok teşekkürler ve size de e, iyi çalışmalar ve başarılar. Sağ olun, diyoruz. ben teşekkür Kolay ederim. Kolaylıklar. Sizin yükünüz de çok, çok büyük. Fazla. Sağ olun, çok sevindim evet. ama size çok büyük bir sorumluluk üstlenmiş vaziyettesiniz. Bunu sizler vasıtasıyla biz kamuoyuna duyurabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız idi. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı kendisiyle Kartal'da çöken binadan başladık ve... Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın son genelgesi ve kentsel dönüşüm strateji belgesi konusunda söylenenleri size aktarmaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.